Halis Cengiz. Al al acele yağmurlu bir gündü. Koştura koştura giderken metropolün arka tarafında, ara sokakta hemen, böyle baktım eski püskü makineler, dışarıda da bir adam böyle bir şeyle uğraşıyor. Durdum, Selamün aleyküm, aleyküm selam. Amcam ne yapıyorsun? Ben dikiş makine tamircisiyim dedi. Benim de işim var acele. Amcacığım dedim, birkaç kare çekebilir miyim? Böyle ayaküstü. Tamam dedi, çektim o arada. Sonra onu işte iki gün sonra bastırıp götürdüm. Çok mutlu oldu, inanılmaz. Sonra onun kitabımda olması gerektiğini inandım. Çünkü öyle bir insan yani. inanılmaz makinaya hakim. Her bir parçayı çıkarıp bir makine yaratabilen bir insan. Ve eski makinelerle dolu dükkanı. Öyle bir insan. Halis amcanın fotoğrafını götürdüğüm zaman hemen dükkanın duvarına astı. Ve dedi hayatımda aldığım en güzel hediye bu kızım dedi. Arada bir gelir çekerler böyle dışarıda ama dedi kimse fotoğraf getirmez bize dedi.